سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم ربي شرح لي صدري ويسر لأمري وحل لقدة لساني يفقه قولي وأفيد أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفيد أمري إليه إنك بصير بالعباد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما اختلف الملوان فتآقض الأصران وكرر الجديدان فاستقبل الفرقدان وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحية والسلام وارحم وبارك وسلم عليه وعليه كثيرا كثيرا إلى يوم الحش والقرار فاغفر لنا رحمنا رب تفقنا يا إلهي بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقمتوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم فذلنا رسوله النبي العاشم الكريم ya İlahe'l-Alemin, inayetini bizimle beraber eyle. el tâh bir an üzerimizden eksik eyleme. Tevfikat-ı Sübhâniye'ni bizlere yâr edip rıza Şerif'ini tahsile muvaffak eyle. Yolunda kaim ve daim eyle. Kur'an idrakına bizleri ilah eyle. İrfanın semasına bizleri ilah ile, Bu şuur, bu anlayış içinde yaşamaya muvaffak eyle ve yaşadığımız gibi ölmeye muvaffak eyle. Öldüğümüz gibi haşbu neşre muvaffak eyle. Amin. Hormat-i sevgili Elhamdülillahi Rabbil Müslümanlar, Cenab-ı Hak idrak ettiğimiz bu bayramı hakkımızda müteyemin ve mübarek eylesin. Önce gelmesine, sonra gelmesine bakmadan Müminlerin bir araya gelişine, kalplerin beraber çarpışına, hissiyatın hep beraber aynı istikamette temayülüne, bir anda bütün ağızlardan çıkan Allah'a ait takdisatın, tesbihatın, tebcilatın, tekbiratın aynı anda semalara doğru yükselmesine bakmak, meseleyi öyle değerlendirmek icab eder. Bayram Türkçemizdeki manasıyla insanların sevinç ve sürur günüdür onu insanın maddi durumunu hoşnut edecek ve ona suri bir sevinç kazandıracak, esbab bu esbabın müsebbabatından daha ziyade bir gönül sevinci halinde kabul etmek, gönül itminanı halinde kabul etmek, Allah'a imandan doğan hazır ruhani halinde kabul etmek daha muvaffuk olacaktır. Bu noktayı nazardan bayram ele alınınca insanların keyiflenecekleri, eğlenecekleri, divillerini neşeyle istikbal edecekleri bir günden daha ziyade gönül beşaşetiyle dolu bir gün kabul etmek lazım. Ruh icrahiyle dolu bir gün kabul etmek lazım. İnsanların derin bir ümit ve bir saygı içinde Mevlâ'yı mütealete tevecüh edecekleri bir gün kabul etmek lazım. İnsan hususiyle aslımızın insanı çok hakikatları ters ettiği, yanlış anladığı gibi bayramı da yanlış anlamaktadır. Bayram Mevla'nın bizi affettiği gün bayram olacaktır. Cürmü hatanın gittiği gün bayram olacaktır. Gönlün itminana kavuştuğu gün bayram olacaktır. Hissiyatın ondan gelen her şeyi razıyım deyip hoşnutlukla karşılayacağı gün bayram olacaktır. da bir fısıltı duyabilirsen artık kurbu huzuruma gelebilirsin fısıltısını duyabilirsen, bayram bu zaman bayram olacaktır. Yoksa, ehli gafletin karı olan, Ramazani Şerif'ten kurtulmanın ifadesi olarak, yemeye, içmeye dalma, uykuya dalma, fıkralar anlatmaya dalma, halkı güldürmeye dalma bunlar, müminin gönlünce yaşayacağı bayramdan çok uzak şeylerdir. Camiye giriyor, Mevla'nın eltafını ümit ediyoruz. Onun lütfu çok geniş olduğu için ümit ediyoruz. Ve huzuruna gelirken, kendi kâmeti kıymetimize, kendi inanışımıza, anlayışımıza, hak nazarındaki değerimize bakmıyoruz. Senin kapına boynu tasmalılar gelse de, sultanın kapısına gelme şuuru içinde geliyorlar. Allah'ım diyor, öyle geliyoruz. Biliyoruz ki bin defa çamura düşsek de, bin defa batsak da, bin defa gırtlağımıza kadar bataklığa saplansak da huzuruna geldiğimiz zaman kullarım diye bizi rahmetin sinesine basacaktır. İşte bunun için geliyoruz Mevla'nın huzuruna. Bunu düşünerek geliyoruz. Bu şuur ve bu anlayış içinde gelirsek geldiğimizle çıktığımız arasında fark olacaktır. Ayrı girecek ve değişik şekilde çıkacağız. Bir senenin günah hamulesi omuzumuzda biz farkına varalım, varmayalım, kalbi hayatımızı tazyik eden, ruhi hayatımızda buhranlar hasıl eden bir senenin hamulesi ve günahı sırtımızda bayramda camiye geliyoruz. Ramazanı Allah lütfetti, yunalım yıkanalım diye. Ta bayramda kürmü hatanın affedileceği o mutlu güne temiz olarak erelim diye. Ellerimizi Mevla'yı müteala kaldırdığımız zaman bir mukaddemesi, bir ihzariyesi yapılmış olsun diye Mevla Ramazan'ı ihsan etti. Ve Ramazan çekildi gitti. Artık bugün Ramazan değildir. Belki dün de değildi. Ve on bir ay sonra bir daha gelecek Ramazan-ı Şerif. Her gecesinde Mevla'nın ta şafak atıncaya kadar yok mu bana el kaldırıp yalvaran dediği Ramazan. Yok mu bana istiğfar eden, teveccüh eden dediği Ramazan. Tertemiz gönüllerin Mevla tarafından hüsnü kabul gördüğü Ramazan. Tertemiz duyguların en temiz iltifatlara mazhar olduğu Ramazan. Çok kimseler bir daha Ramazan'ı idrak edemeyecekler. Belki bu Ramazan'ı idrak edememenin ahuvahının ne demek olduğunu da bilemeyecekler. Mâkeme-i Kübra'da keşke keşke deyip ellerini dizine vurduğu zaman anlayacaktır. Keşke ihya etseydim. Keşke hakkın uyumadığı o gecelerde uyumasaydım. Keşke gafiller gibi yatmasaydım. Keşke gecemin dudağında veya zülüflerinin üzerinde iki damlacık gözyaşım olsaydı. Keşke günahların beni mahzun etmesine mukabil kalbim kalaklar içinde çarpsaydı. Kalsaydım derdime derman dese Mevla'nın kapısına gelseydim. Sıkıldığım için geldim deseydim. Bunaldığım için geldim deseydim. Kimse derdime derman olamadı, onun için sana geldim deseydim. Alem beni hep oyaladı, alem beni hep ifal ve tesvil etti. Şeytandan yanmış, nefisten yanmış, hissiyatımdan yanmış olarak yanmayacağım bir kapı bildiğim kapına geldim. Lütfedersen, kapını açarsan derdimi sana şer etmek istiyorum. Zira Sine'nin derdini ancak sen anlarsın. Demişsen elini dizine vurmayacaksın, keşke keşke demeyeceksin yüzü gülen bir bayramla karşı karşıya geleceksin. Ümidinizi kırmak istemem. Cenab-ı Hak ümidimizi kırmasın. La yeyesunirrahillah illel kavmül kafirun. Hele bayram dediğimiz bir günde, benim anladığım manada Cenab-ı Hakk'ı zatıyla, rahmetiyle tebessüp ettiği bir günde, müminlerin kalbinde burkuntu yapacak sözleri iradem dahilinde söylememeyi düşünür ve söylememeye çalışır. Cenab-ı Hakk beni kendi zatını sevdirmeye amil kılsın vesile kılsın büyük bir şeydir nasıl bir şey istedim bu başımdan açtığım bir şeydir ben ki o ki? size de Allah kendisini sevdirsin ne diyeyim ben Dayıdan olmuş bir gönlüm vardır gönüllerin mahbubunun sevilmediği 20. asırda yıkık bir hissiyatım vardır Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın kalplerde yerini alamadığı 20. asırda Gönüllerde Mevla'nın yerine maddenin kayım olduğu bir devirde sinesinde bir kat taşıyan insanın dahi olmamasına imkan var mıdır? Şu kubbenin altında Mevla'nın bize lütfettiği bayramı idrak ederek toplandık. Ağzımızla demeye cesaret edemesek bile hissiyatımızla ona doğru teveccüh edip, bütün kalbi heyecanımızla, bütün kalbi helecanımızla el kaldırıp ona diyelim ki bize seni nasıl tanımamız gerekiyorsa onu lütfeyle Allah'ım. İçimize saygını doldur, haşiyetini doldur, içimize muhabbetini doldur. Seni sayalım, senden korkalım ve yalnız seni sevelim. Korktuğumuz şeyler bize korku ve dehşet saldılar, merhamet etmediler, acımadılar, yüzümüze bakmadılar. Ne cihanın şarkı ne de garbı derdimize derman olamadılar. Dövdüğümüz kapılar daima yüzümüze kapalı kaldılar. Dokunduğumuz pencereler hep bize karşı kapalı kaldılar. Akıl edip bir kere kapını dövmeye gelemedik. Gelemedik gelseydik labbeyk kullarım diyecektin ama diyemedik. İşte şimdi bayramda geldik. Nasıl dökük, nasıl kırık, nasıl yıkık? Bunu kalbi olanlar bilir ve sen çok iyi bilirsin. Bizim sana takdim edeceğimiz ibadetlere değil de şu kalbimizin perişaniyetine, yıkılmış hissiyatımıza, şeytanın dahi şu bayramda ümit ettiği rahmetin hürmetine merhamet et, yıkık taraflarımızı tamir eyle. Diyelim, bunu demek de büyük şeydir, gönül ister. Ama zerratın, eşcarın ve nebatatın müminlerle beraber el açıp, bir halkayı zikirde beraber Mevla-i La ilahe illa dedikleri dakikalarda, saatlerde ve mukaddes bir günde rahmet ilahiden ümit ederiz ki Cenab-ı Hak bize merhamet buyursun, kabul buyurduğu kimselerle beraber bizi de dergah-ı nezdüluhiyetine alsın. İnşallah-ı Biz 20. asırda törpülenmiş bir nesiliz. Sağdan gelen fırtınalar, sağımızdan bir şeyler koparıp verdi. Soldan esen fırtınalar o tarafımızdan da bir şeyler koparı verdi. Fırtınanın en büyüğü neye maruz kaldığımızı bilmeme fırtınasıydı. Nasıl bir belaya maruzuz bunu idrak edememe fırtınasıydı. Müminler bilselerdi ki kalplerinde Allah'a itmana, mana, Allah'a ait ulvi şeyler ister yıkılıyor o zaman Mevla'ya teveccüh edeceklerdi. resul Ekrem adına kaybettikleri şeyleri idrak etselerdi belki teveccüh edeceklerdi. Biz yıkık dökük bir nesil haline geldik. Enkazı fareleri bile barındırmaz, yıkık bir bina haline geldik. Bu bir nesil için çok korkunç bir yıkımdır. Bir nesil Allah'ın azameti karşısında secde etmezse, bir nesil Allah'ın davasına sahip çıkmazsa, bir nesil Allah'a karşı kalbi saygı dolu ona teveccüh etmezse ve onun muhabbetiyle yine ona sığınmazsa o nesil esasen mahvolmuştur. Binaenaleyh böyle bir neslin mezarının başında duran bizlere, yıkık olan, dökük olan, mezarın içinde yatan bizler olsak bile şu mübarek bayramda fikrimizle, idrakimizle, mantıkımızla kendi cenazemiz üzerinde durup kendi cenazemizi ağlayabilirsek, kendi cenazemizi ağlayabilirsek rahmetinden ümit edilir ki alev alev kabrin berasında yanan cehennem ateşinden Allah bizi korur, masum ve mahfuz buyurur. İnsanın başkalarına, başkalarının perişan haline ağladığı, müteessir olduğu çok olur. Bugünün insanı hususuyla en az ağladığı şey kendisidir, kendi cenazesi. Kendi cürmü, kendi günahı, kendi yıkılışı, kendi dökülüşüdür. Bugünün insanı kendi perişaniyetine ve yıkılışına başkalarına ağladığı kadar ağlayabilseydi, rahmeti ilahiden ümit edilirdi ki Cenab-ı Hak onun ceyhun ettiği gözyaşlarını, onun yeniden bitmesine bir nevbahar halinde neşvi nema bulmasına yemyeşil zübrüt halinde arzı didar etmesine sebebiyet verecekti insan kendisi için ağlayabilseydi içine dönebilseydi bütün sadakatıyla içi ıstırap içinde kalaklar içinde çırpınabilseydi ve sonra buna tercüman olarak sadece ve sadece Mevla'nın bildiği ve Mevla'ya teveccüh ettiği bir noktada ona gözyaşı dökebilseydi Allah tamir edecekti onu biz işte böylesine anlaşılmaz, böylesine bilinmez, alabildiğine bir karanlıkta hangi kapıyı döveceğimizi bilmeyen şaşkın insanlar durumundayız. Hakiki müminliği bu nesil görmediği için ona hakiki müminliği anlatmak çok zordur. Yer yer gerçek müminliği yaşamış sahabeden misaller anlatmışımdır, başkaları da anlatmıştır. Yığın yığınını bilirsiniz onlardan. Bilmiyorum o muvazene ve kıstaslar altında gerçek Müslümanlığı anlama seviyesine yükselebiliyor muyuz? Gerçek Müslümanlığın yüzüne bakabiliyor muyuz? Ama siz ister bakın ister bakmayın ben gerçek Müslümanlığı size intikal ettiremeyeceğime kani olduğum için sizler de bunu gerçekten kavrayacağınıza kani değilim. Hakiki Müslümanlık olsaydı bizim şu andaki perişaniyetimizi çok iyi anlayacaktık. Ama bu ortada olmadığı için... Bozuk ve köhne bir fikrin ifadesi olarak, din bir vicdan işidir. Sapık zihniyetine saplandığımız için, Kur'an'ı rafa koyduğumuz için, Resulullah ara sıra andığımız için, Allah yemenin, içmenin, çalışmanın, dünyevi işlerin halinden sonra vakit bulunduğu zaman anıldığı için, gerçek Müslümanlığı anlatmaya, anlamaya Adeta imkan yok gibidir. Cenab-ı Hak bu imkanı bize lütfetsin. Rahmaniyet ve rahimiyeti hürmetine azametini kalplerimize duyursun ve bizi muhabbetiyle doyursun. İnşaallahu Teala. Bu bizim halimizdir. Bu hali görme, teveccühümüze vesile olması bakımından arz ettim. Yoksa batılı tasvir çok hoş değildir. Yıkılışımızı anlatmak çok hoş değildir. Ama halimiz budur. Ben kendi halime bakıp kendi muhakememi, kendi muhasebemi yaptığım zaman netice cehenneme bir yol çıkıyor benim karşımda. Rahmeti ilahiden ümidin kesikliği çıkıyor benim karşıma. Resul-ü Ekrem'in şefaatinden mahrumiyet çıkıyor benim karşıma. Kulluğumu, durumumu formüle ettiğim zaman, ucup uzun yatı uzandım, gaflet dolu gecelerimi formüle ettiğim zaman bu buzun halkla gafil geçirdiğim günlerimi formüle ettiğim zaman, dilinden anlamadığım Kur'an'ın acı acı ve garip garip yüzüme bakışı karşısında Mevlamın emirlerinin ne olduğunu anlayamadığımın muhasebesini yaptığım zaman, bakıyorum ki benim önümdeki bütün yollar cehenneme giriyor. Kur'an'ı anlamayışım beni cehenneme götüren ayrı bir yol, Resulullah'ı pişdarını tanımayışım, ruhum veda olsun, tanımayışım beni cehenneme götüren ayrı bir yol, Mevla-i Müteala binlerce fani şeyleri tercih edişim, beni cehenneme götüren ayrı bir yol. Gözümün önüne dikilen, konan, ben ifalime ve tesvirime sebebiyet veren makamın, halkın teveccühü, riyakarlık, bir türlü yakam elinden kurtaramadığım gösteriş ve alayış, benim için beni cehenneme götüren ayrı bir yol. Bütün bunlardan bizarım ama şu bizarlığımı size döktüğüm, şerh kadar Mevla'yı müteala şerh edebilseydim. Belki bana salim ve salih bir kalp lütfedecekti. Şu anda belki sinem parça parçadır ama bunu da esasen sinesi parça parça olan anlar. Ne güzel demiş. Perişanın bugün cana perişan olmayan bilmez benim kadar mücrim olsaydınız cürümün ne demek olduğunu bilirdiniz. Bu sabah muhasebemi yaparken aklımdan geçen bilmem ki size söylesem Mevlam'la aramda bir sır. <gülüyor> bana sadece bir insan dediğini bilsem yarabbim dedim bayram yapacağım bilemiyorum. belki bilmeden gireceğim ama o anda hissettiğimi söyleyemem bile getiremem ki of demek bir deşarv olmak Of diye ben de. Günahlarımı of, masiyetimi of, hatalarımı of, isyanlarını sırabın içimde duyamayışım of, yıkılmış kalbimi idrak edemeyişimi of, perişan olmuş hissiyatımı anlayamayışım of, namazlardaki kusurumu zuhulumu of, günde beş defa Mevla beni huzuruna çağırdığı halde haşyet içinde, saygı içinde kendisine teveccüh edemeyişimi of, siz de isterseniz benim gibi of deyin. Günahlarınıza, hatalarınıza of deyin. Ürpermeyen kalbi insan sağının solunun arasında taşıması, insan için vicdanında bir azap, sırtında da bir yüktür. Mustarip olmayan bir kalbi insanın içinde taşıması, kalaklar içinde olmayan bir kalbi içinde taşıması, hesapsız duyguları insan sırtında taşıması, insan için bir yüktür. Allah sırtımıza yük olarak koyduğu bu şeylerin altında ezilmekten bizleri hala eylesin. Kur'an diyor ki Sonra Yahudinin kalbi kas katı taş gibi kesildi. Duymaz, duygulanmaz hale geldi. Muhasebe yapmaz hale geldi. Hayatı sallemehüs selam yaşadı. Laubali oldu. Yahudi kınarken müminin öyle olmasını istemiyor. Hz. Muhammed'in cemaatinin kas katı olmasını istemiyor. Onda gece hayatı istiyor onda ruh hayatı istiyor, onda cismaniyeti bırakma, hayvaniyetten çıkma, kalbin ve ruhun dereceyi hayatına girme, insanlığın semasına yükselme, Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın arkasında yerini almayı istiyor. Kur'an istiyor, Allah istiyor, nefisleriniz de tabi başka şey istiyor. Nefsiniz yatmayı istiyor, nefsiniz duygusuzluğu istiyor, nefsimiz duygusuzluğu istiyor. Nefsimiz istirahatı istiyor, nefsimiz fani zevkleri ve hazları istiyor. Onlarla meşgul ve meşbu bulunmayı, Allah'ı unutmayı, Resulullah'ı tanımamayı, Kur'an'ı anlamamayı istiyor. Bir tarafta Mevla'nın istedikleri, Mevla'nın mukaddes arzusu tabir caizse ve bir tarafta nefsin istekleri, insanın kaprisleri, şeytanın arzuları. Yolların ayrımında bulunan beşere, Cenab-ı Hak hidayete giden, rüşte giden yolu göstersin. Aadete giren yolu göstersin, hidayete verişte erdirsin inşallah-u Teala. Bu bayramı bize idrak ettiren Mevla, cürümlere aff olmuş, hatalara aff olmuş, camiden çıkan salih ve salim cemaate bizlere ilhak buyursun inşallah <Gülüyor> Muhterem Müslümanlar, bu küçük yıkılışı arzdan sonra kuracağımız muazeneye beraber müsaadenizle bakış yapalım. Mümin, daimi bir muazene içinde bulunmalıdır. Bu muazene ve muadeledeki kusuru, müminin hayatındaki dengenin sarsılmasına sebebiyet verir. Mümin muazenesi, muadelesi diyoruz. Mümin, bütün insanlar arasında Allah'tan en çok korkan insandır. Mümin, Allah'ın azameti karşısında tir tir titreyen insandır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Havfe dair, saygıya dair, haşyete dair, pırlanta gibi, lal gibi binlerce söz söylemiştir. Ve birinde şöyle buyurur, yedi sınıfın kurtuluşunu, necate erişini anlattıktan sonra birisi de şudur, Mansıt ve cemal sahibi bir kadın onu ahlaksızlığa çağırdığı zaman inni اَخَافُ Bir rivayette Rabbel alemin. Ben Rabbül alemin olan Allah'tan korkarım, der. Rabbül Alemin olan Allah'tan korkarımdır. Bir Mümin için kendi hayatındaki muazeneyi, muadeleyi, dengeyi koruyucu en büyük unsur, en büyük rükün kalpte Allah saygısı, Allah haşiyeti, Allah korkusudur. Terazinin diğer kefesinde ümitsizliğe düşmemesi, tamamen yıkılmaması, ibadet zevkinin ve şevkinin ölmemesi kulluğun ruhunda bulunan şevkin devam etmesi için alabildiğine bir reca, alabildiğine bir ümidin bulunması. Yin yin günahlarla dahi Mevla'nın huzuruna gelse onların affedileceğine inanması. İşte bu muadeleyi arz etmek istiyorum. Hak dostu ruhunu Allah'a teslim edeceği an evlatlarını çağırır, onlara şu tavsiyede bulunur. bu Buhari Müslim'de görüyoruz. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam anlatıyor. Der ki, evlatlarım, benim Rabbime karşı yaptığım onu hoşnut edecek ve benim gönlüme itminan kazandıracak hiç güzel bir şeyim yoktur. Bunu diyen hak dostudur. Bunu diyen tekkede ve zaviyede ömrünü geçiren insandır. Bunu diyen bir beryadında binlerce bülbülün nalanı gizli bulunan insandır. Gözünün tek kadresinde ummanların çağladığı insandır. Benim sevabım yoktur, sevabım yoktur derken kul kendi küçüklüğü Mevla'nın büyüklüğü açısından meseleyi ele alıyor. Eğer Allah'ın büyüklüğüne göre kulluk yapacak olursam vallahi hiçbir şeyim yoktur benim, işte onu anlatıyordu. Allah öyle büyük, öylesine lütufkar, öylesine ibadete müstehaptır ki insan soluk almadan ona kulluk yapsa ve sonra dönse dese ki vallahi benim bu Allah'a karşı bir kulluğum yoktur, yemininde halis olmaz o insan. Yoktur, çünkü Allah o kadar büyüktür ki onun kulluğu o deryada zerre kalır, katre kalır. Ben böylesine tepeden tırnağı cürümle âlûde mahiyetimle Rabbimin huzuruna gitmeden hicap ederim. Sıkılırım, beni şimdi kabre koydukları zaman mümkün nekirle beraber bakacak bana, ne ile geldin diyecek buraya, amelin sandığı olan bu kabreye nasıl geldin diyecek bana. Ben istemem öyle gitmek, ne istersin? Ben vefat etti mi beni yakın, Ondan sonra da külümü savuru verin, saçı verin feza yırtlaka. Gidi versin saat Mevlam toplarsa ben de diyeceğimi bilirim. Resul Ekrem naklediyor, gayb bin gözüyle kabirde durumunu müşahede edip söylüyor. Vefat eder. İnler gibi evlatlar onu bir yığın odun üzerine koyar, yakarlar. Cayır cayır yanar. Kül olur. Kül olur, savrulur. Hakk'ın korkusundan, Mevla'nın haşiyetinden. Allah ferman eder: Ruhun bütün zerratı vücutla münasebeti temin ve tesis edilir. Onlarla ruh münasebet kurar. Kabirde onun beklediği gibi, korktuğu gibi Mevla-i Muteal zuhur ediverir, tecelli verir. Kulum sana bunu yaptıran neydi? Allah'ım çok korktum, korkumdu, ben de seni affettim. Ben benden bu kadar korkanı cürmü günahı içinde bırakmam, hatiat ve seyyahı içinde bırakmam, seni affettimdir. Mü'min bir muazene ve muadele kuruyor. Kalbinde bu saygı varsa ümit var ol, rahmetinden ümit edilir ki Mevla seni affedecektir. Yine Nebiler Nebisi Buhari Müslim de bize mağaraya girmiş üç insanın durumunu anlatırken, bir mahsiyet karşısında kendine gelen, bir kadının teslim olması karşısında kendisine gelen, onun ürperti ve haşyetleri içinde sen bu vaziyetinde benden alacağın paraya ihtiyacın içinde Allah'tan korkar, titrersen, ben nasıl Allah'tan korkmam, nasıl Allah'a karşı gelirim?" Değer insan, Mevlam ben bunu senin için yapmıştım. Sen biliyorsun ki senin için yapmıştım. Senin için yaptımsa mağaranın kapısındaki taş kaysın dışarıya çıkalım. Dediği gibi, sen Mevlân için içinde duyduğun bir saygı, bir haşyet, bir korku, belki senin cehenneme gittiğin yolu kapayacak, ve cennete giderken yolunun önüne düşen taşı kaldıracak, senin cennet ağza bir bahara çıkmana vesile olacaktır. Bu korku yapacaktır. Bir tarafıyla sen işte böylesine korkarsan Mevla'dan muadenenin, terazinin bir kefesini sağlam yapmış olacaksın. Yine nebiler nebisinden görüyoruz, hakim bize naklediyor. Sahabe-i kiramda öyleleri vardı ki, Kur'an-ı beyanın okunmasına tahammülleri yoktu. Nasıl bir kalp taşıyoruz ki bilmem, Kur'an-ı Kerim okunurken Yahudiler, kafirler hakkında söylenen sözler durumumuzu ifade edecek vaziyetteyiz. Allah bizi affetsin. Körler, sağırlar olarak işin üzerine kapanıyor ve abanıyorlar diyor. Körler ve sağırlar olarak. Sanki Kur'an kulaklarına girmiyor. Sanki onlar hiçbir hakikat görmüyorlar ve sanki kalpsiz yaşıyorlar da Kur'an'ın ayet ve yinatı karşısında ne duyuyor ne de duygulanıyorlar. Ama ashab-ı kiram öyle değildi radıyallahu anhüm. Hz. Ebubekir Kur'an'ın tilavetine, terdadına başladığı zamanda gözyaşları da beraber başlıyordu, hıçkırıkları da beraber başlıyordu. Nasıl başlamaz ki o gökte olan meleği âlâ'nın sakinlerini dahi etrafında pervaz ettiren mukaddes bir kelamdı. O göklerin ve yerin sultanı Allah'ın kelamıydı. O gayb aleminden şehadet alemine uzanmış, insanların arzusunu soran, Mevla'nın isteklerini insanlara bildiren ve insanların Mevla'ya kavuşma yolunu gösteren mukaddes bir kitaptı. Kur'an'da Allah insana konuşuyordu. Kur'an'da Allah insanın kalbine hitap ediyordu. İşte bu mukaddes manaları asıl manasını bilmese bile düşünüyor hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Kur'an Kelamullah'tır. Hak'tan şerefli, mahluk olan insana gelmiş bir namedir. Mevlam benim kendisine teveccühüm olan namazımda bunu benim elime veriyor. Bana oku diyor, sana gönderdiğim namayı ben dinleyeceğim. İşte bu hava, bu anlayış, bu şuur içinde okuyan ağlıyordu, kalbi kalaklar içinde, sıraplar içinde çarpıyordu. Ve niceler vardı ki asabı ı kiramdan, muhaddisler ölen insanları kaydederler. Kur'an-ı Kerim'de bir cehennem ayeti, bir azabı ilahi ayeti okunduğu zaman, Hz. Yahya gibi ellerini kulaklarına kapatır, dağlara çıkanlar olurdu. Babası Hz. Yahya camide olursa şayet, minberde Allah'ın azabından bir şey bahsetmezdi. Birdenbire kalbi duracak gibi olurdu. Farkına varamadı bir gün, minberin arkasındaydı. Cehennemi vasf verdi cemaata İsrail oğullarına. Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Büyüklüğü kadar azabı da büyüktür. Büyüklüğüyle ve azabıyla sizi tehdit ediyor. Kim bilir neler söylediyse bile camin içinde bir feryat, bir bağırma bir kendini yere atma görüldü. Eyvah Yahya buradaymış dedi. Babası ondan saklıyordu. Allah'ın emirlerini böyle ağırlığıyla anlatırken. Günlerce dağlarda dolaştı onu içeriye alamadılar. Eve getiremediler. Döşeye gelip uzanmadı. Sofranın başına oturmadı insanın kalbine o kalbi işba edecek şekilde Mevla duyurulursa, şu muvakkat ömürde hayatın hesabını vereceğin bir gün sana duyurulursa, gözünü açıp kapamadan kulağına giren bütün havanın titreşimlerine kadar her şeyin hesabını vereceğin, muhasibin Allah olduğu bir günde ona hesap vermeyi düşünürsen ürperecek ve titriyeceksin. İşte birisi böyle bir azabi ilahi ayetini Cenab-ı Hakk'ın azabını anlatan bir ayeti duyunca evine kapandı artık dışarıya çıkmadı. Resul-i Ekrem sordu: "Bizim o delikanlı nerede?" dedi. Hakim ve Beyhakî naklediyor bunu. Dediler: "Ya Resulallah, işte son günlerde durumu şuydu. Cehennem yanında anıldı mı yıkılıyordu. Allah'ın azameti kendisini anlatıldı mı yıkılıyordu ve sonra da bir daha evinden çıkmaz olduğu görünmez oldu." Resul-i Ekrem Aleyhissalatu vesselam kapı kapısına kadar gitti onu. O, Allah'a müteveccüh, ibadeti ü taattaydı. Evladı ihalinden de bir bakıma itizal etmiş, kendisini ibadeti taata vermişti. Muazene olsun diye naklediyorum bunu, kim olabilir ki böyle? Resul-i vesselam geldi seni görecek, ziyaret edecek deyince, çok heyecanlandı delikanlı. Ben kim? Allah'ın Peygamber ayağıma geliyor. Resul-i vesselam içeriye girdi, onun o mübarek haliyle Cenab-ı Hakk'a teveccüh etmiş, hilal, hayal olmuş maddeten erimiş fakat manada abide haline gelmiş. Şayet insanın insana taabüdü, insanın insan karşısında serfuru etmesi, bir insanın başka bir insanı büyük görmesi, ona secde etmesi küfürdür, haramdır. Eğer bir insanı abideleştirme, karşısında tazim duyma, tebcil etme gerekirse, o delikanlıya bu işin yapılması gerekirdi. Ama İslam bunu haram ettiği için olmayacaktır. Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam nurdan abide haline gelmiş bu delikanlıyı sinesine bastı. O o esnada kup kuru ve sop soğuk bir halde Resul-i Ekrem'in ayaklarına doğru yıkılıverdi. Çoktan mukaddes ruh uçmuş gitmişti. Daha Resul-i Ekrem'e temas eder etmez Allah'a teveccüh etmişti. Resul-i Ekrem'in kucağında da ruhunu Allah'a teslim ediyordu. Adresini bırakmıştı Resul-i Ekreme. Herkesin acaba Hazreti Muhammed nerededir dediği mahkemeye küfrada Resul Ekrem onu arayacak ve bulunacaktır. Kucağında ruhun Allah'a teslim eder. O benimdir diyecek bir Arap. Adres bırakacaksın. Kendini tanıtacaksın. Günde birkaç defa hatırlatacaksın. Birkaç defa hatırlayacaksın. Birkaç defa adı cansızlara can getiren, kurumuş ölmüş kemikleri hayata kavuşturan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü vesselamın Adına da kurban olayım, tadına da kurban olayım, yadına da kurban olayım. Adını anacaksın, adının anıldığı yerde ölmüş şeyler hayata kavuşur. Allah! Anacaksın, sen anacaksın ki o da seni ansın orada. İşte bu anma bir adres bırakmadır. Ben ya Allah, şu durumdayım, şuradayım demektir. Ben ki mücrimim, ben ki günahkarım, sen ki sultansın. Ben ki kapında hav, hav ederim, sen ki benimle hav avlarsın. Lütfet beni de beraber götür. Ben hoşdur. Bu noktada hissi dahi olta demeden geçemeyeceğim. Cami, Ashab-ı Kehf'in köpeğinin durumunu serhişte ederek Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'a dert yana. Nasıl dert yanmayacaksın ki Tabibül Kul'dur? Kalplerin doktoru, kalplerin hekimi odur. Benim kalbimi o tedavi etmese kim edecek? Ya Resulallah, şübeşet, şünse ki Ashab-ı Kehf cennet kavm der zümre-i Tu o revâ der cennet, men der cehennem ki revâs. O zeki eshabı kehf, men seki eshabı tu. Nasıl olur Ya Resûl Allah diyor, Eshabı Kehfin bir köpeği vardı, onlardan ayrılmadığı için onlarla beraber cennete girecek. Senin de bir eshabın var, ben de senin eshabın köpeğiyim. Senin eshabın cennete girecek, ben nasıl kalırım dışarıdır? Bunu cami söyler. Allah ederse bize Allah resulun eshabına esabı kehf değil, köpek ederse, siz bilmem kabul eder misiniz, ben cana minnet bilirim bunu, hani köpek gelirse arkasından gel gel derse, bunu cana minnet bilecek, koşa koşa sevinç ve sürur içinde cennete gireceğim. Cenab-ı Vacib-ül bizi cennete koysun, Cenab-ı Vacib-ül bizi cehennemden korusun, bizi masum ve mahfuz buyursun. Mümin kalbinde haşyetin, saygının bu muadelesini kurarken, aynı zamanda bir ümitle içinde belirecek. Yıkılsa, dökülse, perişan olsa, başka kapı bilmediği için sadece ve sadece Mevla'ya teveccüh edecek. Fert teveccüh etme mecburiyetinde olduğu gibi, aile teveccüh edecek, cemaat teveccüh edecek, millet teveccüh edecek. Fertleri yıkılmış, dökülmüş, perişan olmuş, aileleri harap olmuş ve milletleri harap olmuş bir cemaat haline geldik, İslam cemaati. Kemiyet ve sayı itibariyle, kelli itibariyle 700 milyona balik büyük bir cemaat. Ama ne acı ki dünyanın her yerinde Kur'an raftadır, dünyanın her yerinde Hz. Muhammed ara sıra hatırlanmaktadır, dünyanın her yerinde Kur'an'ın manası anlaşılmamaktadır. Bir cemaat vardır yeryüzünde ama nasıl Allah affetsin cemaata kusura bakmasın, cemaat gibi bir cemaattır, cansız bir cemaattır. Mevla ölüden diriyi diriden ölüyü çıkarır. Mevla azizi zelil yapar, selili aziz yapar. Zillete düştüğümüz zaman bizi aziz yapmasını diliyoruz, aziz etsin bizi. Ölü hale geldik, ihya edebilir bizi. Lütfetsin, bizi hayata kavuştursun. Dokuz asır tevhide hizmet etmiş bu milleti, bu asil milleti, yeniden tevhidin bayrakları haline getirsin, aziz kılsın, ümmeti Muhammed'in imdadına koştursun Teala. Evet milletlerin içinde ümit belirecek. Her millet, her cemaat Allah'a teveccüh edecek. Ama fertler teveccüh ederse millet teveccüh etmiş olacak. Efradı günahlardan mürekkep mükemmel, salim ve salih bir bina tasavvur edilemez. Efradı günahlardan mürekkep bir millet salim ve salih tasavvur edilemez. Cemaatin salahı fertlerin salahına bağlıdır. Fertler sağlam ise cemaat sağlam olacaktır, millet sağlam olacaktır. Fertlerin içinde rüşvet cari ise, fertlerin içinde faiz cari ise, fertlerin içinde ihtikar cari ise, fertlerin içinde zina, hırsızlık, ahlaksızlık cari ise, fertlerin içinde duygusuzluk cari ise, o cemaat ahlaksız cemaattir, o cemaat faizci cemaattir, o cemaat muhtekir bir cemaattir. Öyleyse cemaatimizin, milletimizin saadet ve selametini, sıhhatini düşünüyorsak, fertler halinde sıhhat kazanmaya bakmalıyız cemaatimiz için, milletimiz için, gelecek nesiller için, milletimizin istikbali için bunu yapma mecburiyetindeyiz. Bu da bir taraftan bizi kamçılayan, Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin kucağına iten, korku, endişemizi sarsarken, dehşetinden biz sarsılırken, beri taraftan sığınacağımız bir yer arıyoruz. Melce ve mence olarak Cenab-ı Hakk'ı buluyor, ona teveccüh ediyoruz. O bize şöyle diyor, ''Yepne Adem, ey insanoğlu!'' Eğer bana dağlar ağırlığında hatalarla dahi gelsen, eğer bana şirk koşmamış olarak geldiysen, ben sana o kadar mağfiretle mukabele edeceğim. Sen yiyin yiyin günahlarla, ummanlar gibi günahlarla bana gelsen, elverir ki bana eş ortak koşmayasın. Mabudu mutlak olarak sadece ve sadece beni tanıya, benim karşımda serfuru edesin. Ben o kadar sana mağfiretle mukabele ederim, diyor. İşte seni böylesine iltifatla, böylesine rahmetiyle istikbal eden, dönüşüne bey kulum diyen Mevla'yı müteala ve edersen, muazeneyi, muadeleyi kurmuş olacaksın. Cenab-ı Hak bu korku, saygı ve reca-ümit muazenesini, muadelesini kurmaya bizleri muvaffak kılsın inşallah. Amin. İslami hayatımız buna bağlıdır muhterem Müslümanlar. Yirminci asrın laubali insanı. Allah'a karşı saygılı olmayı, becerdiği, başardığı an inşaallahu teâlâ işin yarısını halletmiş olacaktır. Ve bir taraftan da alabildiğine korktuğu, dehşede düştüğü, temelinden sarsıldığı dakikalarda yine ona merhamet edecek, medet edecek elinden tutacak Mevla'nın bulunduğuna inanarak onun kapısına giderse tam muazene-muadele kurulmuş olacaktır. Resul Ekrem aleyhissalâtu vesselam'ın yolu budur. Sahabe-i kiram radiyallahu anhum haziratının yolu budur. Bir iki misalle meseleyi tavsiye edeyim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona günah işledi, vazifesini yapamadı, bir kısım hataları oldu, sözünü söylemek doğru olmaz. Allah'a sığınırım, kainatın efendisine, gönüllerin efendisine, bu türlü bir isnatta bulunmadan, fakat o mukarrebin olduğundan, Kurbu Şahane'deki yerinin sarsıldığı endişesiyle çok defa temelden öyle sarsılır, öylesine Allah'a seveccüh ederdi ki, onun eşini, emsalini göstermeye imkan yoktur. İmamlar tarikiyle, yani Hz. Ali, Hz. Hüseyin ve Zeynul Abid'in tarikiyle, ve hususuyla tarikatta Alevi-ül olan insanlar vasıtasıyla, Sünnilerin eline geçen Aleyhisselatu Vesselam'ın evradı vardır, Cevşenül Kebir, büyük kalkan demek. Şeytana karşı, hissiyata karşı, nefse karşı, düşmanlara karşı, musibetlere karşı insanı koruyan kalkan demektir. Bu daha ziyade imamiye tarikiyle geçtiği için Ehl-i Sünnet biraz buna karşı soğuk kalmış, soğuk karşılamıştır. Onun için Ehl-i Sünnet üleması arasında iştahar etmemiştir. Yoksa Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın kutsi evradıdır. Onu okuduğumuz zaman öyle ciddi bir teveccüh görürüz. Öyle ciddi bir saygı, öyle ciddi bir haşyet ve öylesine Cenab-ı Hakk'a müthiş bir iltica görürüz ki onun o müthiş teveccühü duası münacatı karşısında resul Ekrem gibi kimse Allah'tan korkamaz hükmünü veririz. Hz. Ayşe der ki o dualarını okurken kalbi çatlayacak hale gelirdi. Ben çok defa gece onun başı secdede Allah'ın gazabından rahmetine sığınmış olarak gördüğüm zaman öyle bir ıstırap müşahede ederdim ki başkasında o ıstırapı müşahede etme imkan yoktur derdi. Biz bu kahmeti i bağlanın, o büyük dimağın, o müthiş kalbin Allah'tan nasıl korktuğunu, nasıl saygılı olduğunu anlamadan çok uzak bulunuyoruz. Biz kim? Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı anlamak kim? Ama onun ashabı, Örnek olan o insanı örnek alan onun asabı onları az çok anlamak mümkündür. Bir iki tane küçük misali ondan arz edeceğim. Yıkıldığın, döküldüğün, ümitlerin kırıldığı, bütün kapıların kapandığı anda Mevla'ya teveccüh edecek, ondan bekleyeceksin. Kapanmış kapılarını o açacaktır. Ümitsizliğin ümidi o kalb edecektir. Bütün sana korku ve dehşet veren şeyleri, hadiseleri güler hale, tebessüm eder hale o getirecektir. Cenab-ı Hak muzlim, kabirden daha karanlık geçemesi gündüz etsin inşaAllah-u Cennet ağsa baharlara ulaştırsın bizler inşaAllah-u Rızasıyla faydar etsin bizler inşaAllah-u Aklıma gelenleri geldikçe, bu bayram dersinden mümkün olduğu kadar ben zihni ve fikri ihsariyeden sakınırım. Burada böyle aklıma gelen şeyleri nakli, daha faydalı, daha samimi bulurum, onun için aklıma gelen şeylerle tam muvaffakatle bazen temin edemezsiniz, mazur görürüm. Her mümin o devirde bir çeşit belaya, musibete maruz kalmıştı. Kimisinin başında değinmen taşları döndürülüyordu, o buna sabrediyor, Mevla'ya teveccüh ediyordu. Kimisi her gün sabahtan akşama kadar sopa yiyordu, geçtiği her sokaktan başına Taş, toprak, kum saçılıyordu ve tükürük atılıyordu. Resul-i Ekrem'i de bu cümleden müteal edebiliriz. Üzerine atılan taş, toprak, kum sayısızdır. Lâ yu'ad belâ yoksa Ashabına da aynı şeyler yapılıyordu. İşte bir gün bu korkunç tazdik karşısında Hazreti Bekir kendini ağlamamış. Ma ahlemeke ya Rabbena. Ne kadar halimsin Allah'ım. Oturmuş eğlenirken Akif'in dediği gibi, oturmuş eğlenirken haşa senin zevalinle nedir ilhazu imhalin bu samit infalinle nedir İslamı tenkilin bu müstecenne nekalinle vaka bu sözlerde biraz şikayet ve haşa Allah'ı mesul tutma gibi bir şey vardır ama şairdir şairliğine veriyoruz yoksa bir mümin mevlasına iman nezareti içinde bu sözleri söylemesine imkan yoktur biz Allah'a hesap soramayız. La yuselu ammayaf albuhum yuselun. Ebu Bekir de öyle diyordu. ''Ma ahlemeke ya Rabbena'' ''Ne kadar halimsin ya Rabbi'' ''Oturmuş sana seviyor, bağışlıyorsun'' ''Rızkını yiyor, sana küfrediyor, bağışlıyorsun'' ''Senin havanı teneffüs ediyor, suyunu içiyor, sana küfrediyor, bağışlıyorsun'' ''Müminlere küfrediyor, bağışlıyorsun'' ''İman getiren nebiler nebisini hakaret ediyor, bağışlıyorsun'' ''Ne kadar halimsin'' diye karyat ediyordu. Sıkıştığı anda, bunaldığı anda Mevla'ya teveccüh ediyordu. Bir kısmı bu kabin şeylere maruz kalırken mümin belalıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem belanın en şiddetlisi Allah'ın nebilerine sonra velilere ondan sonra derecesine göre herkese gelir. Demek ki Allah'ın en makbul kulları en çok belaya maruz kalacaklar. Mümin belaya maruz kalacaktır. Her mümin bir çeşit bela çekiyordu. Bugün ümmeti Muhammed'in belası da küfür belasıdır. Vicdanlara musallat olan dalalet belasıdır. Büyük bir imtihan geçiriyoruz geçirdiğimiz bu büyük imtihanda Cenab-ı Hakk'ı herkesten ziyade teveccüh etme mecburiyetindeyiz. Hz. Yunus aleyhisselamdan, Hazreti Eyyub aleyhisselamdan daha ziyade büyük belalara maruz olduğumuz için onlardan daha ziyade Cenab-ı Hakk'a teveccüh etme mecburiyetindeyiz. Sadece bu belalardan bir tanesinin Cenab-ı Hakk'a teveccühünü art edeyim. Bütün anaların anası, müminlerin de anası, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a intisabıyla gönlümüzde oturan Hazreti Ayşe-i Sıddık'a radiyallahu anh'a ne günahı vardı bilmem o başına gelen belalardan gözünü açar açmaz kendisini nübüvvet hanesinde buluverir daha dünyayı anlar anlamaz karşısında konuşan Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı tanıyıverdi kulağına giren ilk ses söz, saz, Kur'an oldu Kur'an'ı duydu ve ona doydu o evde her gün Allah'ın rızası tahsil ediliyordu. Çok ince bir kalbi vardı, incelerden inceydi. Size nakletmiştim. Bir gün çok duymuş ve duygulanmıştı. Kalbi çatlayacak hale gelmiş Efendimizin hüsurunda otururken, gözyaşlarını da kendisini de salıvermişti. Ağlıyordu bu genç kadın. Tam gençliği en kıvamındayken de, damarlarındaki kanı en canlı deminde Allah'a teveccüh etmiş, Allah saygısıyla doluyor ve taşıyordu. Belki 15-16 yaşında ancak vardı, şu duygular içinden geçtiği zaman, Nebi'nin hanesinde sallallahu aleyhi ve sellem en büyük paye ile terfiraz edilmiş, ağlıyordu. Allah Resulü sordu, seni ağlatan nedir ya Ayşe? Allah'tan korkum ya Resulallah, cehennemden korkum. Ve sonra da şu sözlerle ona bir soru tevcih etti. Ehlinizi mahşerde hatırlar mısınız ya Resulallah? Bilmem hatırlamazsanız ne olur benim halimdir. Allah Resulü, اَمَّا ف۪ي ثَلَاثَةِ مَوَادِعَ فَلَا Üç de hatırlayamam diyordu. Hesabın görüldüğü yerde, terazinin başında, sıratın başında hatırlayamam diyordu. Resul-i hatırlayamam diyordu. Çok ağırdır. اِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ değil. Allah'ın azabı çok ağırdır. Düşünün ki haklarında teminat ve garanti olan nebiler dahi nefsi nefsi diyecekler. Hayatlarının hesabından nefsi nefsi diyecekler. Bize teminat gelmedi, cennete gireceksiniz denmedi bize, afoldunuz denmedi bize. Neye güvenerek bilmiyorum, lavabali oluyoruz, bilemiyorum. İşte Hz. Ayşe bu Aişeydi. Ne günah işlemişti bilmem, Allah bilir. Ama büyük bir imtihana maruz kalmıştı. O pak damene şamur atılmıştı. Haşa birisiyle münasebet kurdu diye Yahudiler, münafıklar iftirada bulunmuş ve bunu yıldırım sürat ile inşa etmişler. Birkaç aile imtihan geçiriyordu. Bir itiraf ettikleri delikanlı, safvan. Kadının yüzüne baktığı zaman yerin dibine girecek kadar edep, haya abidesi bu insan. Belki de kederinden sonra bir daha resul Ekrem'in huzuruna çıkmadı, ona görünmedi. Büyük bir insandı. Ölüm arıyordu harp meydanlarında. Bir gün bir kafirin kılıcı başını indirdiği zaman, kanlar içinde yere yıkıldığı zaman, çok mesudum demişti. Bilemiyoruz hissiyatını, belki öyle demişti. Büyük bir imtihana maruz kalmıştı. Resul-i Ekrem'in zevceleri müminlerin annesi, münafık bir oyun oynamıştı her devirdeki oyunları gibi peygamberin hanımına iftira etmişler. resul Ekrem biliyordu ki Hz. Ayşe tertemizdir, alabildiğine nezihedir, o park damene böyle bir çamur atılamaz, bu tozdan topraktan o çok müberra ve mukaddestir ama bununla beraber bir söz söyleniyordu ve bu dev adımlarla her tarafa yayılıyordu. Münafıklar yayarken bir iki saf mümin de buna inanıyordu, onlar da inşa ediyorlar Ama bu masumenin, büyük masumenin, bu büyük imtihana maruz kalmışın bu işten hiç haberi yoktu. Bir gün iftirayı edenlerden veya yanlardan birisinin anasıyla dışarıya giderken ancak o kadından öğrenebil. Ve sonra kendisi bize vaziyetini nakleder. Resul-i Ekrem'in evine döndüm, artık yıkılmıştım, idim da. Efendimiz hep eve geldiğinde sorardı, nasılsın derdi. Ben bakıyorum, bana karşı biraz soğuk davranıyor. Demek ki söylenen sözler onun kalbinde de yer etmiştir. Müsaade istedim, babamın evine gittim. Bir insanın her şeyin bittiği yerde Mevlasına teveccühünü temsil eder bu. Babamın evine gittim. Onlara bu ne haldir dedim. Vallahi babam yukarıda çardakta devamlı ağlıyordu, anam da aşağıda ağlıyordu. O aile bütün ağlıyordu, Safvanın ailesi ağlıyordu, resul Ekrem de ağlıyordu. O büyük gönül mustaripti bunda. Hastalığım iyice arttı. Öyle bir hal oldu ki artık ne yer ne içer. Sabahtan akşam akşamdan sabaha kadar ağlar. resul Aleyhisselatu Vesselam bir gün geldi bana yanıma sokuldu. Ben hiç umuyordum ki benim hakkımda ayet nazil olur. Ben kendi kendime düşünürken ben kimim hakkımda ayet nazil olması kim? Aç Canmanacığım senin hakkında da ayet nazil olmasa kim hakkında olacak? Efendiler efendisi geldi belki bir ümit geldi diye sevilmiştim yanıma sokuldu bana dedi ki Ayşe günah işledinse tövbe et Allah affeder öyle geldi ki bana o da inanmış işte o esnada gözümün yaşı da kurudu ıstırap bir noktaya geldiği an artık gözün yaşını da kurur. hiçbir şey diyemedim döndüm o kadar vurulmuştum ki bir şey söyleyecektim Hz. İbrahim'in Hazreti ben de unuttum Hz. Yakub'un adını da unuttum valla dedim ben ne diyeyim desem ki günah işlemedim, inanmayacaksınız. Çünkü yok. Desem ki işledim, yalan söylemiş olacağım. Ben sadece Yakub'un dediği gibi derim. اِنَّمَا ve وَحُزْن۪يلَ اللّٰهِ Halimi dökülüp saçılmamı, etrafa dağılmamı Mevla'ya şikayet ediyorum. فَصَبْرٌ cemil vallahu الْمُسْتَعَانُ عَلَامَةَ سِكُونَ Sabr-ı cemil istiyorum. Cenab-ı Hakk'a teveccüh ediyor, ona dayanıyorum. O her şeyin bittiği yerde, bütün yerdeki kapıların kapandığı anda, herkesin yüzüne pencereyi kapadığı anda, kimsenin medet resan olamadığı anda, vacib-i vücud ve tekaddes Hazretleri insanın imdadına koşuyor. Diyor ki resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a, Vahyi geldiği zaman ciddi bir haşyet, ciddi bir ağırlık altında ezilir gibi olur. Vaziyetinden anlaşıldı ki kendisine Vahyi geliyor. Vahyi gelip geçtikten sonra tebessüm ediyordu. ''Müjde ya Aişe'' dedi, Cenab-ı Hak seni tebih etti, senin hakkında iftira edenlere değmek vurulmayı emretti. Sure-i Nur'daki şu ayet senin müberra olduğunu, mukaddes olduğunu, mukaddes olduğunu anlatıyor ve sana iftira edenlerin suçlu olduklarını anlatıyor. Babamın, annemin tazdikiyle Resul-i Vesselam'ın yanına gitmeye zorlandım ise de gitmedim. Vallahi dedim, ben sadece Allah'a minnettarım, sadece Allah'a hamd ederim, sadece Allah'a sena ederim. Mü'min işinin bittiği, ötesinden kalkamayacağı hadiselerle karşı karşıya kaldığı, yıkıldığı, döküldüğü anda, korktuğu, haşyet ve saygı dolu bir kalbe sahip bulunduğu anda, Mevla'ya teveccüh edecek, ona teveccüh edecek. Başka kapı bilemedi, bulamadığı için ona teveccüh edecek. Size çok naklettiğim bir hususu daim sahnenizle nakledeyim. Nereye teveccüh edeceksin ki başka kapı yok? Nereye gideyim? Ne güzeldir İbrahim Ethem. İlahi ya abdükel asi ataka mukirran bi'd-dunubi wa daaka ve in tagfir <gülüyor> fa anta ahlun li-daka in tadrut fa man yerham siwaaka. İlahi senin sana baş kulun sana geldi. İsyan eden kulun sana geldi. İlahi abdükel asi ataka mukirran bi'd-dunubi wa daaka. Günahlarını itiraf ediyor ve sana dua ediyor. وَاِنْ تَغْفِرْ فَاَمْتَ اَهْلٌ لِذَاكَ اَيَرْ يَارْلِغَرْ günahlarını affedersen, bu zaten senin işindir. Başka günah affeden yok ki, günahları setreden başka yok ki, settar yok ki, gabbâr yok ki ona gidilsin. Eğer reddedersen ben kime gideyim? Şimdi senin kapını geldim buldum, bu kapının tokmağına dokunuyorum, ya Rahman diye sesleniyorum, ya gabbâr diye sesleniyorum, ayıplarımın burada da orada da örtülmesi için sana yalvarıyor ya settar diyorum. Kovarsan benim derdime derman olacak, yok ki. Hekim, hekim hazık sensin. Tabip, bir akdes sensin. Derdime derman sen olacaksın. Hak dostu sizin gibi böyle dinledikleri bizzatı dinliyorlar. Cenab-ı Hak onları rüşte ve hidayete erdiriyor. Gözleri açılıyor. Hakikat bin oluyorlar. Eşyanın hakikatına ve dünniyatına nüfuz peydah ediyorlar mahfuz levhaları seyreder hale geliyorlar. O mahfuz levhalardan birisinde kendilerini irşad eden zatın şaki olduğunu müşahede ediyorlar. Bir mürşit, bir derviş düşünün ki etrafına bir sürü mürit toplamış. Muratları olan bu zat, hakikata giden yolda onlara piştarlık yapmış. Hakikatin berrak ve açık yüzünü onlara göstermiş. Ve sonra onlar ermişler, tepeyi açmışlar. Kaya çıkınca da ayla, kamerle karşı karşıya gelmişler. İhraz ettikleri bu noktada bir de ne görsünler şeyhlerini, mürşitlerini, muratlarını, cehennemlik görmüşler, talihsiz görmüşler, bedbaht görmüşler. Ve yavaş yavaş hepsi kopmaya, şeyhi terk etmeye başlamış. Ama şeyhe hiçbir tür gelmiyor. Tepenin dibinde görünüyor zahiren çünkü Allah nazarında şaki ama hiçbir tür gelmiyor. Başını kaldırmıyor seseden ellerini indirmiyor adam nasıl indirsin ki? Yok başka Mevla şimdi bizi kovsa ne yapacaksın, nereye gideceksin? لَا تَنْفُدُونَ اِلَّا sultan. <gülüyor> Çıkamazsınız dışarıya, bütün hükümranlık O'na ait, bütün anahtarlar ve kilitler O'nun elinde. Herkes gidiyor, birisi kalıyor, bu kalma işine sadakat denir, o zatası sıddık denir. Siddik olmak çok mühimdir, Hz. Ebubekir'in Bekir'in makamıdır. Her şeye rağmen vefa gördüğünü terk etmeme, ''Menn herfen harfen feqassiyyereni abden'' ''Bana bir kelime öğreten beni köle yapmıştır. Hayatımın sonuna kadar minnetarlığım ona ifade ederim.'' Buna sadakat denir. Tek adam, en sadık adam, en siddiktir. Dayanıyor sonuna kadar. Mürşidin, Allah'ın kapısından kopmadığı gibi o da mürşidin kapısından kopmuyor. ''Efendim nasıl sadık, ben onu şakide görsem ben de öyle sadıkım.'' Sadıka sadık gerek diyor. bu sadık mürit kalınca çağırıyor bir gün. Arkadaşlarımla bir şey hissettim, ne gördüler acaba? Söylemek istemiyor, ısrar edince diyor ki, Hazret diyor, sizin şakî olduğunuzu müşahede ettiler, ondan ayrıldılar. Tebessüm ediyor, acı bir tebessüm, nasıl acı bir tebessümdür ki, bin bir ıstırabın namesi vardır o. Ah diyor, ben onu 40 senedir öyle görüyorum orada, 40 senedir müşahede ediyorum. 40 senedir Mevlam beni cehennemlik yapmış, müşahede ediyorum. Ama nereye gideyim? ısrar ettim, durdum. İşte o zaman rahmeti ittizaza gelmiştir. Gökler oynamıştır Said'in namazın cenazesini ittizaza geldiği gibi. O esnada yazı silinip yerine Sait yazılmıştır. Bunu dedirtecektir Mevla. Bunu gösterecektir Mevla. İşte senle ben bizi bu an bunaltan, buhrandan buhrana sevk eden, yin yin hacaretler ve günahlar altında hizlanlar altında inlerken dahi kapısına geldiğimiz zaman, şekavetimizi saadete tebdil edecek bir Mevla-i mevcudiyetine inanarak gelirsek, bütün seyyiatımızı hasenata, bütün hatalarımızı sevaba, bütün günahlarımızı sevaba tebdil edecektir. Mahiyetimizi tebdil edecektir. Cenab-ı Vâcik-ı ve Tekaddes Hazretleri, bu lütfu bizlere lütfetmek suretiyle bizi affetsin, bayramımızı bayram etsin. Alvar İmam'ı benim çocukluğumda, onun tekketinde 16 yaşına kadar çocukluğum geçmişti. Reşit ve meseleyi anlamış bir insan olarak o büyük zattan son devrin uful eden güneşlerindendi. İstifade edememiştim, edemem de istifade kabiliyete de bağlıdır. Hadisin ifadesiyle öyle yer vardır ki bol bol yağmur yağar, sonra toprak o yağmuru yutuverir, sonra gül bitirir. Öyle yerde vardır ki yamaçtır yağmur yağar, akar gider aşağıya derelere. Öyle yerde vardır ki hadisin ifadesiyle kaya gibidir. İşte beni bu cümleden müteah edebilirsiniz. Veli'nin huzurunda da olsam yağan yağmurdan istifade edememişim. Hoş bir sözü vardı, mevzenin başında aklıma tülü ettiği şekliyle arz etmiştim. Mevla bizi affede, bayram o bayram olur. Cürmü hatalar ki de, bayram o bayram olur. Gör güzel, iyi de olur der sonra. Bayram o bayram olacak, şurada günahlarımızı atıp aşağıya inmiş isek şayet. Allah bayramımız öyle bayram etsin. Seyranımız öyle seyran etsin. Bizi affu keremine mutfuna masar etsin inşallah Teala aziz eylesin. Namaz kaçtadır, kaç dakika var? Ben daha söyleyecek çok şeylerim vardı, mazur görün. Bu muadene ve muadeleyi de kuramadım esasen gerektiği gibi. Fakat bir kafun, bir recanın, bir saygı ve haşyetin ve bir Mevla-i mütealete ve cümün, her şeyi ondan beklemenin muazenesi olduğunu herhalde anladınız. Cenab-ı Hak işaretle, serahette anlattırsın, küçük şeylerle, büyük şeyleri anlamaya muvaffak kılsın. Cürümlüden duyduğunuz, mücrimden duyduğunuz şeyleri, cürümsüzden duymuş gibi kalbinize tesir kalk eylesin. Bu benim affıma vesile olacaktır. Bir adam bir dakika Allah için yaşarsa, belki ondan dolayı Allah beni de affeder. Ümidim yoktur benim esasen ama işte. Onun huzurunda sizinle beraber amin demek için iki satırlık bir de dua edelim. Ben hicap ediyorum ona dua etmeden ama sizin dualarınız arasında rahmetinden ümit ederim. Benim duamı da kabul edin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ar-Rahmanirrafim. Maliki yevmizdeed. İyâken abdu eyyâken esta'îm. İhtine sırâta'l-mustakîm. Sırâta'l-lezîne en'amte aleyhim. Gayr-i'l-mâzûbe aleyhim ve الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم العزبون الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له إوجاء قيما لينذر بأسا شديدا من ذنه يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل ملائكة رسلا إلي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير Subhanallahi الله bihamdihi سبحان الله subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim a'dad khalqika bi rida nafsiika wa zinata wajhika bi murada kalimatiik fardun hayyun qayyum hakemun adlun quddus es'aluka ya allah ya huwa ya rahman ya rahim ya hayy ya adal jalali wal ikram allahumma inna nas'aluka banashhadu annaka la illa samed الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا ونحد اللهم إنا أسألك بأن لك الحمد يا حنان يا منان يبدئ يا, بدي يا والعدياد الجلال والإكرام يا حي يا قيوم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وسحب أجمعين ألف ألف صلاة ألف ألف سلام عليك يا رسول الله 1000 elfi salat ve 1000 elfi selamun aleyke ya habiballah 1000 elfi salat 1000 elfi selamun aleyke ya emine vahiullah ya ilah alalemin ve ya ekremekremid sonra söyleyeceğim şeyler değil Kur'an'ında habib edib'in dilinde dualarımızda söylemeyi emrettiğin işaret ve ihya buyurduğun dualarla senin kelamınla işe mukaddeme ettik mukaddeme yaptık bundan sonra söyleyeceğim şeyleri bunun hürmetine kabul ile ya rabbim ya ilahel alemin ve ya ekremel ekremin ve ya erhamer rahimin bizim kendi derslerimizi senin nezd-i etmemize imkan yoktur halimiz sana açıktır sen halimize licahbsın bizleri mağfiret ile ya rabbi bizleri affeyle ya rabbi lutfikatü sübhaniyeni bi tere ya re ya rabbi iki cihan da bizleri aziz eyle ya rabbi ya ilahel alemin ve ya ekremel ekremin 20. asırda Kur'an-ı Müciz'ül beyana hizmeti Habib-i Edib'in yolunda olmayı üzerine bir mesuliyet olarak alan bu cemaat-i Müslümin ağır vazifelerle mükellef olduğunu bilmemektedir. Sen idrak ettir Ya Rabbi! Kur'an-ı Beyana vazifeyi idrak ettir ve yolunda kaim ve daim eyle Ya Rabbi! Ya İlahel Alemin! Uzun senelerden beri açılan çeşitli rahnelerle kalbi hayatımızdan meydana gelen yaralar ve berelerle ruhi hayatımızdaki çöküntülerle sana karşı nasıl kulluk yapılacağını bilemedik nasıl teveccüh edileceğini bilemedik sana gerektiği gibi azmetine uygun dönemedik. sen bize en büyük lütfun olacaktır bizler kendine tevcih eyle ya Rabbi kalplerimizi temcih eyle ya Rabbi Sönen hissiyatımıza hayat nefk eyle Ya Rabbi. Ölmüş kalplerimize hayat bahşeyle Ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin. Bilmeyerek binlercesinin kapısını dövdük. Ve bilmeyerek dövdüğümüz her kapının önünden kovulduk. Yüzümüze bakmaz oldular, bize hakaret eder oldular. İzzeti İslamiye'yi ayak altına alır oldular. Sen bizi kendine tevcih ile izzetinle aziz eyle Ya Rabbi. İslam'ın izzetiyle aziz eyle Ya Rabbi. Kur'an'ın izzetiyle aziz eyle Ya Rabbi, bizi affedeceğin şu gün bizim için en büyük bayram olacaktır bizlere, affeyle Ya Rabbi. Camiye girdiğimiz halle dışarıya çıkmadan bizleri masum ve mahruz eyle Ya Rabbi. Ya İlahil Alemin ve Ya Ekremel Eklemin, Müslümanlara yeniden hayatiyet kazandırmak, onlara canlılık getirmek bizim elimizden gelmiyor, işi anlatamıyoruz cürümlerimizde çok defa perde oluyoruz, senin bulanık görünmene vesile oluyoruz. Bizleri bertelaf ile Ya Rabbi! Doğrudan doğruya kalplere doğ Ya Rabbi! Kalpleri en var esrarında tenvir eyle Ya Rabbi! Hakikaten müminlere aşina ve nihyehvan ile Ya Rabbi! Ya İlahe'l Alemin ve Ya Ekremel Ekremin! Sana nasıl yalvarılacak, nasıl el kaldırılacak, nasıl dua edilecek? Lütfedersen bunları da huzurunda bilmediğimizi söyleyelim. Bilmediğimizi söyleyelim ama sen halimize bak. Şu kalbi yıkık, gönlü yıkık, hissiyatı yıkık insanlar neye muhtaç? Onları lütfeyle Ya Rabbi! Hal dilden daha güzel anlatır. Perişan vasiyetimiz neye muhtaç olduğumuzu çok güzel gösteriyor. Sen muhtaç olduğumuz şeyleri bizlere ihsan eyle Ya Rabbi! Sen muhsinleri seversin Ya Rabbi! İhsan senin şe'nindir ya Rabbi. Bizi ihsana teşvik ediyorsun ya Rabbi. Biz ihsanda bulunacak durumda değiliz. Sen el tâf ile bize ihsan eyle ya Rabbi. Ya i̇lahel alemin ve Ya Ekremel-Ekremin. Habibi ediminin getirip vaz ettiği, bu esasat üzerinde asırlarca mü'minlerin yürüdüğü, caddeyi i Kübra'yı bugün bizlerin ümidine kaldı. Onu alacak götürecek, Gelecek nesillere intikal ettirecek bizleriz Ya Rabbi! Bizlere cesaret ihsan eyle Ya Rabbi! Şecaat ihsan Ya Rabbi! Kuvvet ve iktidar ihsan eyle Ya Rabbi! Ya Rabbi, bir sinek dahi olsak Sana dayanıyoruz. Noktayı sinatımız kuvvetli olduğundan büyük işler bize yaptıracağına inanıyoruz. Bu sineklere büyük işler lütfeyle Ya Rabbi! Büyük işler yaptır Ya Rabbi! Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin! Senden dünyada da, ahirette de af ve afiyet istiyoruz Ya Rabbi. Bize af ve afiyet ihsan eyle Ya Rabbi. Senin kahrından dünyada da, ukbada da sana sığınıyoruz. Sen kahrından bizleri muhafaza eyle Ya Rabbi. Ya ilah alemin ve Ya Ekrem el-Ekremin. Kalbi hayatımızdan, içtimai hayatımıza kadar senin kahrini cezbedebilecek cezbedebilecek, binlerce bela ve musibet içinde, binlerce masiyet isyan içinde, hata içinde yüzüp duruyoruz. Sen bizi sahil-i selamete, Kur'an'ın sahiline çıkar Ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin, Cennete giden yolu unuttuk, Habibi edibine giden yolu unuttuk, Senin Zat-ı irfanını bize kazandıracak ufku unuttuk. Sen bize seni görür gözler ihsan ile Ya Rabbi. Kainatın tarrakalarından seni ifade eden Hakk'a anlar kulaklar ihsan ile Ya Rabbi. Onu dile getirir ve sana teveccüh eder, diller bizlere ihsan eyle Ya Rabbi! Azametine uygun seni anlamaya müsaitle ve gönüller bizlere ihsan eyle Ya Rabbi! Ya ilah Alemin! Bir tarafta din mübin, İslam'da yarıklar açılıyor, beri tarafta ortalığa nifaklar saçılıyor, asırlardan beri Müslümanların içine saçılan nifak tohumları neşh buldu, bu zakkum tohumları bizi acak hale geldi. Sen bizleri perişan etme Ya Rabbi! Yalnız bırakma Ya Rabbi! Şu vahşet zarımızı lalezar ile Ya Rabbi! Bahistan'ı cinana çevir Ya Rabbi! Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin! Üzerinde yaşadığımız bu topraklar, bizim gözyaşlarımızdan daha mukaddes, daha ulvi, ihlas da olursa nezdühüluhiyetinde daha kutsi şehit kanlarıyla yoğrulmuştu. Bu toprakları vermemek için etini, kemiğini, moloz olarak kullanan ecdadımız, abamız vardır ya Rabbi. Bunlar senin dinine hizmet ettiler ya Rabbi. Onların mübarek kanlarını, cesetlerini satmayan toprakları, imansızlara, dinsizlere çiğnetme ya Rabbi. Ya İlahel alemin ve Ya eklemin ekremin! mezarların meyhaneye döndüğü, mezar taşlarında zevk sefanın yapıldığı şu gaflet ve dalalet aslında, bizlere hidayete giden yolu göster Ya Rabbi! efkarı bulandıracak, Kur'an'a gölge düşürecek, binlerce bulanık efkarın müminlerin kalbini karıştırdığı şu günde, tek doğru yoluna sırat-ı müstakime bizleri hidayet eyle Ya Rabbi! Bayramımızı bu suretle bayram eyle Ya Rabbi! İslam namına, Kur'an namına yaptığınız şeyleri bir hakkın İslam ve Kur'an namına eyle Ya Rabbi! Bizleri Kur'an'a liyakatımız olmasa bile, Kur'an'ı mucizzül beyana halis, muhlis liyakatlı cemaat haline getir Ya Rabbi! Habibi edibine layık ümmet eyle Ya Rabbi! Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin bizden evvel İslamiyet böylesine mezellet görmedi, bizden evvel Müslümanlar böylesine zelil olmadı, Bizden evvel İslam alemi böylesine ölmedi. Malikül müksensin, istediğini aziz kılarsın, istediğini zelil kılarsın. Bizlere aziz ile ya Rabbi! İman ve Kur'an düşmanlarını zelil eyle ya Rabbi! Bu ölülerden, bu cenadelerden canlılar ihya ve ihraç eyle ya Rabbi! Bizlere hayat bahşeyle ya Rabbi! Kur'an-ı muhzül beyanı anlamaya idrak ihsan eyle ya Rabbi! Muvafakiyet ihsan eyle ya Rabbi! ilmimizi, irfanımızı, bu mevzuda müesses bütün müesseselerimizi, senin mübarek adının anıldığı, mübarek yazının dillere getirildiği, Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselam'ın dile getirdiği yerler ile ya Rabbi, ya ilahül alemin ve ya ekremel ekremin. Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselam ki bizim peygamberimizdir. Kalbi bir de şefkatle doludur. Ona onun büyüklüğü kadar, ona onun bize olan şefkati kadar alaka göstermeyi kaybettik. Ona karşı bütün bağlarımızı kaybettik. Sen bizi yine ona layık ümmet eyle ya Rabbi. Habibi edibin şefaatine bizleri masar eyle ya Rabbi. Ya ilahel alemin ve ya ekremen ekremin. Kur'an-ı beyan nesimizi anlamaya ve hadim olmaya muvaffak eyle ya Rabbi. Ya ilahel alemin ve ya ekremen ekremin. Bir avuç Müslüman var yeryüzünde. Bunlar Müslümanlığa sahip çıkarlarsa insanlık aleminin yüzünü güldürecekler. Kur'an'ı afaka götürecekler senin adını taşıyacak, bayraklaştıracak, muhtaç olan bütün gönülleri onu duyuracak ve muhtaç olan gönülleri doyuracak, itminana kavuşturacaklar. Halbuki görüyoruz o bir avuç insan dahi birbirine düşmüş, müminler birbirini yemektedirler, camiye gelenler birbirine düşmandırlar, kalplerde şeytanlar hakimdir, sen kalplerimizi temizle, fâk eyle ya Rabbi, bizleri birbirimize sevdir ya Rabbi. Kalplerimizi tevfik eyle ya Rabbi, tevfik ver ya Rabbi, ittihat ver ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin, bu husus ki Habibi edbini daidar eden bir husustur. Bu husus ki onu ağlatan bir husustur. Bu husus ki saatlerce ellerini açıp bu hususta size yalvarmıştır. Ümmetim arasını iftirak vermemiştir Ama sen bizim irademize bağlı olarak bize iftirak verdin ya Rabbi. Onun o duasını da kabul etmedin ya Rabbi. Ekser müştereklerde hiç olmazsa bizleri bir araya getir ya Rabbi! Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin! Biz bütün seyyatımızdan sonra, bütün kusurlarımızdan ve hatihatımızdan sonra, yıkıldıktan, döküldükten sonra, bir bayramda bile olsa senin kurgu huzuruna geldik, nezdü uluhiyetine teveccüh ettik, ellerimizi kaldırdık. Bize samimiyet ihsan eyle Ya Rabbi. Samimiyetle dua etmeye muvaffak eyle Ya Rabbi. İçimizi şerh etmeye muvaffak eyle Ya Rabbi. Ve bizleri buradan boş çıkarma Ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin. Bizim cürmümüz ve küçüklüğümse göre değil, Senin lutfun ve büyüklüğüne göre bizlere muamele eyle Ya Rabbi. Sen Kerimsin Ya Rabbi. Sen Rahimsin Ya Rabbi. Sen Gafursun Ya Rabbi. Sana daha belki sözlere batık olarak şunu arz etmek isteriz. Bizi cehennemde koysan yine orada Rahman ve Rahim olduğunu aykıracak. Yine sana ellerimizi kaldıracak, yine sana yalvaracak, yine sana Rab diyeceğiz ya Rabbi. Başka bir şey dedirtme bize ya Rabbi. Çok kusurlarımız olsa bile sen de kalbimize nikahvansın. Aşinasın biliyorsun, biliyorsun Ya Rabbi senden başkasına ben Allah'ım demedim. Senden başkasına Rabb'im demedim. Senden başkasına Rahman'ım, Rahim'im demedim. Çok cürmüşledim ama cemaat töre yapmıştır. Ama sadece seni Rabbi olarak tanıdım. Sadece sana Allah'ım dedim. Sen ebediyen bizi böyle yaşamaya muvaffak eyle Ya Rabbi. Kalplerin hayatı olan, sana iman, sana irfan, sana izan ve bundan doğan muhabbeti kalplerimizi ilka ile ya Rabbi. Kalplerimizi payidar ile ya Rabbi. Bizi kalbi, hayata, ruhi, hayatı ilah ile ya Rabbi. Ya Rabbi onları katettiler. Kur'an-ı Muciz beyandan uzaklaştırdılar. Kalplerini senin ve Habibi Edib'in sevgisinden mahrum ettiler. Neslimizi yozlaştırdı ve bodurlaştırdılar. Neslimiz her devirden ziyade bu devirde sana çok muhtaçtır. Neslimize lütfeyle Ya Rabbi, mekteptekine lütfeyle Ya Rabbi, sokaktakine lütfeyle Ya Rabbi. Şu günde dinime, diyanetime kastedenlere bile Ya Rabbi dua etmek istemiyorum, kar yokmak istemiyorum. Ben kim oluyorum senin huzurunda böyle derken, biliyorum ki sen Erhamurrahim'insin. Benim haklarında rahmet dilediğim ve rahmet dilendiğim kimselere sen daha çok lütfen Merhamet eyle Ya Rabbi! Habibi beni unutmuşlara merhamet eyle Ya Rabbi! Kur'anı ı beyan unutmuşlara merhamet eyle Ya Rabbi! Caminin yolunu unutmuşlara, gözyaşlarını unutmuşlara, kalbi katılaşmışlara, gece hayatı olmayanlara merhamet eyle Ya Rabbi! Gecemisi gündüz eyle ya Rabbi! Cennet ağsa baharlar bizlere lütfeyle ya Rabbi! Bizden evvel dine, imana, Kur'an'a hizmet edenler, mezar taşları halinde bizlerden bir şeyler beklemektedirler. Dini mübin İslam'a hizmet beklemektedirler. Resul-i Ekreme sahip çıkma beklemektedirler. Kur'an'a sahip çıkma beklemektedirler. Sen Kur'an-ı muhis Beyan'ı sahipsiz bırakma ya Rabbi! onların dudaklarındaki o acı tebessümü izale edebilecek lütuflarda bizlere bulun Ya Rabbi! Kühedâ'yı mahzûn etme Ya Rabbi! Efendimiz'i mahzûn etme Ya Rabbi! Zaten mahzûn Peygamber burada hep mahzûn yaşadı. Mükedder olarak yaşadı. Meğlûl olarak bizim dertlerimize dert olarak dolaştı. Hiç gülmedi, hep ağladı. Arkasından gelenler de öyle yaptı. Orada ağlatma Ya Rabbi! de ağlatmak suretiyle onu orada ağlatma Ya Rabbi! Bizi perişan etmek suretiyle onu orada perişan etme Ya Rabbi! Biz kim oluyoruz bunları senden isteyelim? Sen onu bizden daha çok seviyor. Ona habibim diyorsun. kurb huzuruna diyorsun. İmkan vücub arası makamlara lütf ediyorsun. Senin nezdinde öyle muallâ bir mevki ihraz eden habib-i edib'in dudalandaki acı tebessüm ile ya Rabbi o ümmeti ümmeti diyecek. Bize de nebi nebi demeyil lütfe ya Rabbi. Muhammedin Muhammed demeyi lütfe ile. Lütfe ile ya Rabbi. <gülüyor> <Lütfeyle> ya Rabbi. <gülüyor> Ya i̇lahel alemin ve Ya Ekrem-ül Halimizde şu cemaat ördek olamadık. Şu anda yıkılmış bir halimiz var. Perişan bir gönlümüz var. Yıkılmış hissiyatımız var. Şu perişan halimizde sadece yıkık dökük kelimelerimizde sana teveccüh ediyor ve diyoruz ki... Dokuz asır şu millet senin adıyla hizmet etti, adını bayraklaştırdı, ufuktan ufuğa götürdü. Onun nesli seni düşünüyor, onun nesli habib Edib'ini düşünüyordu. Onu senden ve habib Edib'inden mahrum ettiler, onu sana ve habib Edib'ine düşman ettiler. Sen bu düşman gönüllere muhabbet ve meveddet ihsan eyle Ya Rabbi. Yeniden bizleri kapında topla Ya Rabbi, Ya İlahel Alemin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki insanlığın karanlık gecesini gündüz etmiştir. O atına binip allı valalı sarıp Arap aleminin gecesini gündüz etmiştir. O geceden daha karanlık geceye maruz kalmış olan bizler Habibi Hediben'in atının naralarının ufkumuzda duyulmasını arzu ediyoruz. Bizlere de lütfe ya Rabbi sesini soluğunu kalplerimize duyur ya Rabbi ruhaniyetini bizlere lütfeyle Ya Rabbi! Ya yaban olsun üzerimizde Ya Rabbi! Ya İlahe'l-Alemin ve Ya Ekrem'e'l-Ekremin! Bizim gözyaşlarımız, bizim kalbi ısraplarımız, rahmet bulduğu olan nebiler nebisinin, başımızda tekevrün ve tahaddüsüne vesile olacaktır. Sen bu vesileyle Habibi edibinden bizi ihya edecek yağmurları bizleri inzal eyle Ya Rabbi! Şefaat yağmurunu inzal eyle Ya Rabbi! Teveccühü Nebi yağmurunu ve rahmetini inzal eyle Ya Rabbi! Destigimiz olsun ya Rabbi, elimizden tutsun ya Rabbi, bizi huzuruna getirsin ya Rabbi. Biliyoruz ki bu kadar günahlardan sonra senin huzuruna çıkamayız. Biliyoruz ki mizan da hesapta kaybederiz. Biliyoruz ki kelserde ondan istifade edemeyiz. Biliyoruz ki sırattan geçemeyiz. Ama piştarımız Hz. Muhammed aleyhisselatu vesselam olursa ki sen onun hakkında vma kanallahu li wasdi ve huwanta fihim, vma kanallahu ma zibe huwum yasabirun diyorsun. Biz O'nun cemaati içindeyiz, sen de diyorsun ki ben O'nun cemaati içinde olanlara azab etmem. Bize azap eyleme Ya Rabbi! O'nun cemaati içine girmeye tehalet ediyoruz O'na. O'nun cemaati içine bize ithal eyle Ya Rabbi! Ya Rabbi çıkan neslimizi ithal Kur'an'dan kopan neslimizi ithal eyle, Senden kopan neslimizi ithal eyle Ya Rabbi! Diyorsun. Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Eklemin! Bütün dualarımızı, hususiyle şu perişan vaziyetinde yaptığımız duamızı dergâh-i hadiyetinde kabul ile makbul ile ya Rabbi. Hz. Adem'in duası gibi makbul ile ya Rabbi. Hz. Nuh'un duası gibi makbul ile ya Rabbi. halil Rahman'ın duası gibi makbul ile ya Rabbi. İsa Nebi'nin duası gibi makbul ile ya Rabbi. Nebiler Nebisi, o benim duaları gibi makbul ile ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin, O'nun muhabbeti de hayat getirecek. Muhabbetini kalplerimize doldur Ya Rabbi, doyur Ya Rabbi, duyur Ya Rabbi, hissedelim doyalım ve yolunda olalım Ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin, bozulan, pörsüyen, solan, namazı niyazı terk eden pek çoklarımız vardır. Senden uzak kalan, ruh aleminden cüda düşen pek çoklarımız vardır. Bunlar şu mübarek günde, binlerce müminin bütün Anadolu tasında ellerini sana kaldırıp yalvardığı şu dakikada senin huzuruna gelmiş yalvarıyorlar. Sen ilk defa yalvarmalarına samimiyet ihsan ile Ya Rabbi, Ya Rabbi senin yolunu şaşırmışlardır. Caminin yolunu unutmuşlardır. Ama şu anda samimiyetleriyle sana el kaldırmışlarsa, bir daha sen huzurunda ayırma Ya Rabbi. Beş vakit namaz kılma şerefiyle serfiraz eyle Ya Rabbi. Zekat verme şerefiyle serfiraz eyle Ya Rabbi. Oruç tutma şerefiyle serfiraz eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi içki içen için de aynı şeyi diliyoruz. Hırsızlık yapan için de aynı şeyi diliyoruz. Adam öldüren için de aynı şeyi diliyoruz. Namazı terk eden için de aynı şeyi diliyoruz. Niye diliyoruz? Bunu biliyorsun. İnsan olarak şefkat ediyoruz, insan olarak merhamet ediyoruz. Ama sen kitab-ı keriminin başına Bismillahirrahmanirrahim demişsin. Rahman ve Rahim ismiyle kendini bize tanıtıyorsun. Bizim şefkatimiz senin şefkatinin ismetine derle bile değildir. Sen o rahmaniyet ve rahmiyetin hürmetine, bunlara merhamet eyle ya Rabbi! Yolundan çıkanlara merhamet eyle ya Rabbi! Batı hayranlarına merhamet edip hidayet eyle ya Rabbi! Sapık fikirlere, ideolojilere, saplananlara merhamet eyle ya Rabbi! Beşeri nizamlar arkasından giden bütün ehl-i merhamet eyle ya Rabbi! Tarik-i müstakime hidayet ya Rabbi! Sen, senin yolundan başka hiçbir yola razi değilsin. Tek yol Kur'an yolu diyorsun. O yolda yürüyenleri hidayete ermiş sayıyorsun, rüştü ermiş sayıyorsun, raşitlerin ve mühtedilerin varacağı cenneti onları ithal ediyorsun. Bunun yolunda binlerce yol vardır beşer kayhasından çıkmış, binlerce sapık insanın ortaya attığı yollar vardır, binlerce beşerin büyüttüğü, putlaştırdığı putların yolları vardır. Sen bütün bu batıl yollardan bizleri halâs eyle ya Rabbi! Tek doğru yol olan kendi yoluna bizleri hidayet eyle ya Rabbi! Mehafet yoluna ya Rabbi! Muhabbet yoluna Ya Rabbi, Kur'an yoluna Ya Rabbi, Habibi Edib'in yoluna Ya Rabbi, Sahabi anlayışı zaviyetinden o yola Ya Rabbi. Bu benim perişan dualarıma da amin diyenleri benim duamdan ötürü değil, onların gönülden olan heyecanları hürmetine kabul eyle Ya Rabbi. Onların duaları, onların heyecanları içinde ellerimi kaldırıyorum. Utanmadan sana doğru ellerimi uzatıyorum, utanmadan bir kısım laflar ediyorum. Ben esasen senin hüzrunda söz söyleyecek halde değilim. cehaletini mahsus gör Ya Rabbi, günahlarımı mahsus gör Ya Rabbi. Bir şey bilmez mi insanım, izadım yoktur. Ama öyle görmüş buraya çıkarmışlar, bana söz söyleme imkanını vermişler. Senin verip vermediğini bilmiyorum ama sen beni affet Ya Rabbi. Beni de Ya Rabbi. Beni diyen herkesi de affeyle Ya Rabbi. Ya İlahe'l âlemin ve Ya Ekrem'e'l-Ekremin. O gün yıkıldım, battım. Perişan oldum, beni yıkan, perişan eden yıkan hadiseler altında rezil büsvai ileme ya Rabbi. Settar'ın uyupsun, set ya Rabbi. Ya Rabbi bunlara da söylemiyorum günahlarımı, seyyatımı, hatalarımı söylemiyorum. Ama sen biliyorsun ki devamlı düşünüyorum, çok da ıstırabını da çekiyorum. Bana ıstırab veren bu şeylerin ahiretlerden ıstırabını çektirme ya Rabbi. Sen diyorsun ki iki korkuyu birden vermem, iki emniyetine birden vermem. <gülüyor> Burada korkanları orada korkutma ya Rabbi. Burada dehşetinden sarsılanlar orada sarsma ya Rabbi. Habib-i Edimin altında bizleri faydalı eyle ya Rabbi. Allahumma ya daim al-fadlu ala al-bariye. Ya basita al-yedayni bil-afiye. Ya sahibal-mabahitis-seniyye. Ya ghafilad-dunubi vel-hataiye. واغفر لنا ذنوبنا في هذه الساعة ارحم من عظم مرضه وعز شفاؤه وضعف سيلته وقوي بلاؤه فأنثم الجوه ورجاوه ارحم من ضاقت عليه الأطباب وغلقت تونه الأبواب وتعثر عليه سلوك طريق أهل سواب وصل وسلم على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا في أول ادواعنا ففي آخر دعائنا آمين آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة.